Vay be, şu çocuğa bak. Melekleri görüyor ya. Hani satış falan olmuyor, cepte para yok, karanlık basıyor. E Bilal abi neredeyse gelecek, beni bir sıkıntı alıyor. Şimdi ne olacak? Eve gidince annem paraları soracak ama yok, hiç para yok. Evet, işte böyle anlarda çıkıyorlar. Onlar görününce her bir sıkıntı yok oluyor. Öyle hoş, öyle güzel ki. Ne konuşuyorsunuz? Hiç. Aa... ''Ne güzel anlatıyorsun işte. Hadi devam et.'' Ee, ''Ben diyorum ki ne olacak bu durumlar diyorum. Bu yokluk, bu fakirlik. Onlar da merak etme duran her şey çok güzel olacak.'' diyorlar. ''O sıra dedim ya, bütün sıkıntılarım bitiyor. Parayı falan unutuyorum.'' Sözlerinin burasında ilk kez gözleri ışıldıyor. Hatta gülümsüyor. ''Bak inanmayacaksın ama... Eve gidiyorum hani bende para yok ya, o gün meğer anam işe gitmiş, iş bulmuş, temizlik falan, iyi de para almış, eve her şeyi getirmiş. Bir seferinde canım muz çekmişti, bak inanmayacaksın eve gittim, annem akşam pazarından muz almış, biraz çürük çarık ama muz. Yerken gözlerimden yaşlar aktı, ardımı dönüp çıktım, kapı önünde yedim muzu, Ağlıya ağlıya yedim ama sevincimden ağlıyorum. ''Anlıyor musun abi Sevincimden ağlıyorum. Melekler koruyor bizi. Kimselere söyleme sakın. İşin aslı bu. Sürekli dua ediyorum Allah'ıma. Allah bizimle, inan.'' Melekler sadece duran için inmiyor yeryüzüne. İşte yine baharı patlattılar. Önce iğdeler çiçek açtı, ardından erguvanlar. Erguvanlar her yanı baygın kırmızıya boyadılar. Daha sonra akasyalar açacak. Sümbüller, Nergisler Koca kara ağaç yapraklarını yayacak Kırlangıçlar saçaklara yuvalarını kuracaklar Ballı babalar, papatyalar, tüm kır çiçekleri Yahu burası şehrin göbeğidir Betonun, asfaltın, demirin, çeliğin mekanıdır demeden Üstlerinden gelip geçen egzoz dumanlarına Toza toprağı aldırmadan fışkıracaklar Beyaz bulutların arasından leylekler geçip gidecek Mevsimler neler anlatır insanlara. Dünyanın ne menem bir şey olduğunu anlatır. Başlangıcı ve sonu fısıldar. İyiliği ve güzelliği mırıldanır. Hayatı ve ölümü ifşa eder. İşlerinin, aşklarının, alacak vereceklerinin, ihtiraslarının peşinde kendini kaybedip koşanlara seslenir. ''Ey Ademoğlu! Dur biraz! Biraz nefes al, etrafına bak! Ne oluyor?'' ''Nedir derdin?'' diye sorar. Çiçekten, böcekten, esen yelden, gün ışığından, yağmur tanesinden meleklerin sesi gelir. Şu duran çocuk herhalde gül yaprağında çiğ tanesi gibidir. Bu sesi duyuyor işte. Durana gıptayla bakıyorum. Hiçbir olağanüstü tarafı olmayan, partal giysiler içinde, güneş yanığı yüzü ve melul melul bakan gözleriyle bir mucize gibi parıldıyor.'' Çiçekçi Cemile pazarın başını tutmuş, sepetleri, demetleri, su tenekeleriyle yayılmıştır oraya. Nedendir bilinmez, bu romanlardan pek güzel kadın, yakışıklı erkek çıkar. Cemile de elhak öyle. Gamzeli, beyaz dişli, değirmi çehreli, kanlı canlı ve haliyle kilolu biri. O kiloya alçak naylon iskemle falan dayanmaz. Kalın bacaklı bir hasır iskemle yaptırmış, üzerine minder atmış kurulmuş. Ne kurulma ama. Pazarın taçsız kraliçesi. Mütemadiyen çalışır, mütemadiyen konuşur. Şarkı söyler, güler, şaka yapar, laf atar, küfreder. Bir enerji saçar ki etrafına görmelisiniz. İki çocuk mektebe gidiyor, ikisi de yanında. Bir kız dört beş yaşında, bir kopul kara olan, henüz yürümeye yeni çıkmış, bir de oğlan kadar sevimli, it en iyi. Bunlar sabahın köründe otururlar tezgahın başına habire yaprak ayıklar demet yaparlar. Kocası Haydar'ı unutmayalım. Karı koca bir zaman arı gibi çalışır. İlk müşteriler sökün etmeden sümbürleri, nergisleri, gonca gülleri, iri papatyaları hazır ederler. Cemile'nin tezgahı pazara girenin yüzüne güler. Çiçek bu. Cenabı Hakk'ın insanoğluna bir ihsanı ki bu kadar olur. Bir çiçekle karşılaşınca, ona dokununca, koklayınca ne hissedersiniz? Hadi düşünün, anlatın bakalım. Ne kadar anlatsanız bir yanı eksik kalır. Çiçek içinizin pasını alır, siler, temizler sizi. İyilikle, güzellikle doldurur kalbinizi. Çiçekten kaldırınca gözlerinizi, dünya, insanlar, hayat nasıl parıldamaya başlar, nasıl memnun ve mesut kılar sizi. Damarda yürüyen kan hızlanır, adımlarınız hızlanır, bir oynak türkü gelip yüreğinizin başına konar, önünüze çıkan ilk Ademoğlunu sarılıp öpeceğiniz gelir. Cemile'nin dört beş yaşlarındaki kızı yaprak ayıklayıp anasına ve babasına uzatır. Onlar bir elde bıçak, bir elde bağcık, alışkın hareketlerle demeti bağlarlar. Şöyle bir göz atarlar bağladıktan sonra. Bir iki yaprağı küçük fiskelerle dokunur, sonra sepete yerleştirirler. Küçük oğlan it eniyle alt alta, üst üste oynaşmaktadır. Nasıl mutlu bir aile tablosu değil mi? Unutmayın, hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Az sonra aydar tuvalete çıkıyorum, sigara almaya gidiyorum falan deyip sıvışır. Sıvışsın. Cemile nereye kaybolduğunu bilir, ses çıkarmaz. Zamanında çok ses çıkarmış, bir şeye yaramamış. Ne demişler, alışmış kudurmuştan beterdir. Haydar yaramaz adam, hapçı, kumarcı, sarhoş, bir alay kendi gibi kopuk arkadaşı var. Geçitten ileride fundaların, çalıların, kavakların, hatmilerin çevirdiği gözlerden ırak bir kuytu yer var. Orada toplaşır, içer, muhabbet eder, çalar, söyler, kavga eder, kumar oynarlar. Hemen her gün bir şamata, bir gürültü kopar o yandan. Pazar esnafı alışkındır, aldırmaz. Ancak iş çığırından çıkıp yaralamaya falan vardığında, bazen polis, bazen ambulans falan gelir. Bakarsın haydar çıka gelir. Cemile'ye kıçın kıçın yanaşır. Cemile kocasının ciğerini bilir. Yürüyüşünden nasıl çarpıldığını anlar. Şimdi gelecek, Bin nereden su getirip kumar borcu için para isteyecek, yine kaybedecek, bu defa içtikçe içecek, ya o kopuk herifler getirip bunu pazarın başına atacak, ya Cemile kadere küskün fundalığa varıp oracıkta sızıp kalmış olan kocasını toplayacak. Bütün bunlar yine iyi. Gördüğünüz gibi vukuat yok sayılır. Ya bir de haydar havalanmış çığırdan çıkmış yayık ağzında küfürün bini bir para geliverirse O sırada insanlık hali cemile de buna verecek kumar parası bulunmuyorsa Veya kadının gırtlağına dayanmış bu dert zaten onun da roman damarı kabarıp Defol ulan şuradan ne parası çocuklarımın rızkından çalıp sana ne vereceğim diye diklenirse O zaman çıngar çıkar haydar bıçağı çekip saldırır Varsın saldırsın. Cemile öyle güçlü ki bu haptan içkiden içi boşalmış, zayıflıktan kemikleri sayılan adama bir çaksa oturtur yani. Ama çakmaz. Elin alemin önünde gündüz gözü kocasını dövmez. Dövüp de onun şerefini iki paralık etmez. Yahu şeref mi kalmış herifte? Herif zaten çukura inmiş bitmiş demeyin. Cemile bu. Öyle de olsa böyle de olsa kocamdır diyor. Çocuklarımın babası. Bir punduna getirip bıçaklı bileğe yapışıyor, hafifçe büküp alıyor bıçağı. İşte o zaman Haydar bir sarhoş ağlamasıdır tutturuyor. Cemile'nin dayanamadığı şeydir bu. Elin alemin önünde kocasını ağlıyor görmek. Dokunuyor kadına. Hani erkek karı derler ya, aynen öyle. Zırlama, peki, peki deyip koynundan bir tomar para çıkararak Haydar'ın cebine koyuyor. Haydar anında suspus. Süt dökmüş kedi gibi önüne baka baka uzaklaşıyor. Bu da iyi. Nasıl? Daha kötüsü var yani. Anlamadım. Şöyle. Kopuklar Haydar'ı kovalıyor. Haydar can havliyle kendini pazar başına atıyor. Arkadan yetişenler bunu Allah yaratmış demeyip girişiyorlar. İşte o zaman Cemile'yi görünsüz. Bir dişi aslan gibi pala bıçağı çekip naralar, çığlıklar, küfürler savurarak kopuklara saldırıyor. Adamların alayı sarhoş. Cemile'nin tuttuğunu doğruyacağını biliyorlar. Yapmış yani birkaçını zamanında şişlemiş. Çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Cemile ağzı burnu dağılmış, kanamış kocasının üzerine gözyaşları, bedduallar, iniltilerle eğiliyor. Artık bir süre haydarı evden çıkarmaz. Yemez, yedirir, yaralarını tımar eder, kuş sütüyle besler onu. Ne zamanki olayın üstünü toz kaplar, Her şey unutulur, bir bakarsın, Haydar Efendi, lacivet takım elbise, beyaz gömlek, sanki bir yeni damat gibi çıka gelir. Yine birlikte demet sarmaya dururlar. Şarkılar söyleyip şakalaşırlar. Sevip de almışlar birbirlerini. Cemile genç deminde Haydar'ın parlak perçemlerine, kaytan bıyıklarına, tek altın dişinin parıltısına vurulup varmış ona. Yıllardır böyle işte. Hem hırlaşır hem sevişirler. Bu nasıl aşk Allah'ım?